Zindandan Mehmed'e mektup. Zindan iki ec'e Mehmed'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynumda yafta Hâlimi düşünüp yanma Mehmed'im, Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim Avlu bir uzun yol tuğla döşeli Kırmızı tuğlalar altı köşeli Bu yol da tutuktur hapse düşeli Git ve gel yüz adım bin yıllık konak Ne ayak dayanır buna ne tırnak Bir alem ki gökler boru içinde Akıl, olmazların zoru içinde. Üst üste sorular, soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, bir kaç günlük fasıldı. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, Bahçeye diktiği üç beş karanfil Müdür bey dert dinler, bugün maruzat Çatık kaş, hükümet dedikleri zat Beni Allah tutmuş, kim eder azat Anlamaz, yazısız, pulsuz dilekçem Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem Saat beş dedi mi Bir yırtıcı zil, sayım var Malta'da hizaya dizil Tek yekûn içinde yazıl ve çizil İnsanlar zindanda birer kemiye, Urbalarla kemik, mintanlarla et <gülüyor> Somurtuş ki biçak, naraki ki tokat Zift dolu gözlerde, karanlık kat kat Yalnız secademin yününde şefkat Beni kimsecikler okşamaz madem Öp beni aldımdan Sen öp seccadem Çaycı getir ilaç kokulu çaydan Dakika düşelim senelik paydan Zindanda dakika farksızdır aydan Karıştır çayını zaman erisin Köpük köpük duman duman erisin Heykeler Duvara mıhlı peykeler Duvarda başlardan yağlı lekeler Gümülmüş duvara baş baş gölgeler Duvar katil duvar yolumu biçtin Kanla dolu sünger beynimi içtin Sükut kıvrım kıvrım uzaklık uzar Tek nokta seçemez dünyadan nazar Yerinde mi acaba ölü ve mezar Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da, kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhalike kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük, daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdeşi bir tarla hep yoncalanmış Bir soluk, bir tütsü, bir uççan bu ki incecik arar boşluğu. Ana rahmi Zahir şu bizim koğuş. Karanlığından u yeniden doğuş. Sesler duymaktayım. Davran ve boğuş, sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk aya, dimdik doğrul ve sevin. <Gülüyor> Mehmedim, sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir.